Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. günaydın. Bugün muhabirlik yapma sırası sana geldi. <gülüyor> akşam olan bir... Dün akşam mıydık? Evet, dün akşam 6.30'da. Şimdi bu Boğazkesen yokuşu artık bir sanat galerileri.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 Farklı e, sergiler Tabii ki. E, e, tatsız takım şeyler oldu. E, gece yarılana kadar e, millet karakollarda ve hastanelerdeydi. E, bugün aşağı yukarı bütün gazetelerde var. Evet, evet e, var. Bu 5 Sanat Galerisi... E,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 bir e, sanatçı daha yaralandı. Anladığım kadarıyla bir Oradaki Kağan, Evet. Ee, Şevket Kağan, evet. Şevket Kağan'ın da o Nazım Hikmet ricet dik başta evet. Şevket Kağan'ın başlarına dikiş atılmış. Evet. Ee, orada bulunan e, yabancı e, sanat e, kritikleri vardı. Onlardan da eee darp edilenler oldu maalesef. E, onlar da işte herhalde yabancı sitelerde de çıkar bu bugün. E,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 Ben bunun arkasında olduğunu da söylemiyorum. Yani onda ya aman yanlış anlaşılmasın e, farkında bile değillerdi herhalde. E, orayı basanlar öyle bir iş oldu Hı -hı. orada. Mesela yere düşmüş bir böyle Atatürk büstü var yani. Hem tersten falan ama onu görmemişlerdir bile. Amaç başkaydı yani orada. Gibi. Evet ama aynı verici olduğuna şüphe yok yani. E, tabii yani orada bir takım insanlar darp edildi yani geç durup dururken e, bayağı bir şeyler yaşandı. E, ama tabii ya ne olacak şimdi? Yani sanat galerinin açılışlarında e, de, de, de, de, polis ve koruma mı bulunduracağız? Yani. Bu konuda da iddialar var bu arada. Siz gördüğünüz için soruyorum. E, çevrede polisler olduğu ancak olaya müdahale etmediklerine dair Öyle iddialar var. Öyle bir öğlenti benim de kulağıma geldi. Bu e, yok sanmıyorum canım devreye girdiler yani hemen. yani bir, Yalnız tabi orada e, oradaki polisler onlar devreye yani o onların o kavgayı ayırmaları mümkün değildi yani. Hı -hı. Orada bir gelen grup e, epey güçlü kuvvetliydi yani. O <gülüyor> yüzden yani bir de kavgaya gelmişlerdi öbür insanların kavga etmeye niyeti olmadığı için tabi orada ciddi bir asimetri oluşuyor yani. Evet. İşte. Peki gözaltılardan bahsettiğiniz bir de yani bu grubun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 O hep bir çelişki olarak kalıyor galiba. Yani özellikle bira <gülüyor> e, olan masaların fotoğrafları çekilmiş Zoom'du falan. Hani yani sanki bir rahatsızlık durumu varmış ama bu kaşınmış da olabilir. Tophane ile içilmeyen bir yerde değil ki. Yani evet. Topu <gülüyor> topu tarihsel <gülüyor> olarak değil mi? Peki içilmeyen evet, yerlerimiz de yani sayılmaz. Tophane yani, kabadayılarıyla tanınmış, evet. bıçkınlarıyla bilinen bir şey. Tabii. Fakat bugün Hürriyet Gazetesi'nde de ona bir mümasin bir haber var. Belediyeden romanlara sul sulu kule kazığı diye.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 temenni ediyorum. Çünkü o zaman hakikaten şapa otururuz yani. Böyle bir eğilim var, var AK evet, Parti'nin içerisinde. hikayeleri hemen su yüzüne çıkmaya başladı çeşitli. Yani, yani. başbakanın gönlünde var zaten. Yani evet. hem cumhurbaşkanı hem başbakan olmak istiyor. ya yani Biraz Fransa'daki gibi <gülüyor> onun aklında yatan o. Yani bütün yürütme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 Ee hakikaten öyle. Alâme olmayelim. Al, al, evet yani, e, e, e, siyaset bilimcisi ya böyle danaysok <gülüyor> okuyucusu falan olmaya gerek yok ki yani. İşte, evet. ee, şizofreni diyorduk dün Ömer. Evet.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 Evet tabi bunda e, fiziki ortamın da e, bir payı olduğu muhakkak. Yani orası çok etkileyici bir e, kilise, tabii. mekan tabii. yani adada. O yüzden her şey bütünleşiyor elbette. E, yani boşuna Ermenilerin 4 e, e, kutsal yerinden biri değil tabi. E, yani Eçmiyadzin, Ermenistan'daki ana kilise, e, sonra Kudüs, sonra orası. Sonra İstanbul. Yani İstanbul en son galiba. Evet, yani müthiş etkileyici bir yer. Ben yıllar önce gördüğümde de çok etkisine kapılmamak elde değildi. Yani. Sevkalade bir restorasyon geçirmiş. Son evet. derece sade. Evet. Ben 15-20 gün önce oradaydım. Bir teftişe gittim nedir durum diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇nşallah burası yani en asude, en dingin bi biçimde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 her taraftan insan gelmişmiş yani öyle anlatılıyor ermenistan' tabi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle e, batı kıyısında Kaliforniya'da falan muazzam bir karşı propaganda yapıldı e, gidilmesin diye oralara e, bu harut Sosunya'nın yani akıllara e, durgu yani ziyan ziyan bir yazısı çıktı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 Bir üçüncü anekdot da ağrı'daki, Ağrı'dan bir e, üretici, e, Ağrı'daki e, bütün Ermeni bağlarından e, kilolarca e, üzüm toplayıp bağ bozmaya şu ara. O üzümü Ahtamar'daki e, ayine katılanlara Falan filan yani bunun gibi e, inanılmaz hoşluklar yaşanmış. E, evet, anahtar kelimeyi söyledin zaten normalleşmeye olan büyük ihtiyaçlisiz. Yani. Evet, evet, evet. evet, normalleşme deyince bu Ahtisari Komisyonu'ndan da e, bahsedip bitirelim.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 basına yansıdı. Eee Diyarbakır konuşmadaki görüşmelerden sonra eee Başbakan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Eee heyet, evet, heyet Or şimdi orada şöyle bir beyanı var. Ahmet Davutoğlu'nun. Diyor ki Bizim diyor ara bulucuya falan ihtiyacımız yok. Biz e, milli akideleri, kurumları güçlü olan, e, mealen söylüyorum, e, bir ülkeyiz. Bizim öyle ara ihtiyacımız falan yok diyor. Böyle bir. Yani e, o grubun, o heyetin zaten böyle bir niyeti olmadığını kendileri de getirdiler. Ama tabii buradaki e, tuhaflık şu... Ee, birincisi e, Türkiye ve Ahmet Davutoğlu'nun kendisi bütün dünyada hop orada hop burada arabuluculuk yapmaya çalışıyor. bir. Dolayısıyla evet, o arabuluculuk yapmaya çalıştığı ülkeler de ülkeler herhalde ibtidai ülkeler e, yani e, geri ülkeler e, kendi ifadesiyle kurumları oturmamış ülkeler. Ee, ve tabi e, gene bu uluslararası arabuluculuk ve hatta mardi hatisar'nin de içinde bulunduğu bir arabuluculuk seren camını hatırlayacak olursak İngiliz, İngilizlerle irrlaa e, irlanda alanıyor demek ki İngiliz devleti de kurumları oturmamış bir devlet anlamına geliyor ki Bunlar yani bu, bu, bu tip heyecanlı ifadeler tekrar söylüyorum. Yani düşünülmeden üzerinde yeterinde düşünülmeden e, kibirle e, ağza alınan ifadelerin tabii e, işte, mutlaka e, prompter kullanalım e, Yani bu gibi durumlarda değil mi? Evet. Yani prompter e, şart, şart. ithalatçılarına ve üreticilerine buradan selam <gülüyor> yollamak lazım. Hikayeten yani böyle bir komedi olamaz diyecek bir şey yok yani üzerine. <gülüyor> yani Allah herkese akıl fikir versin yani. <gülüyor> çok teşekkürler demiş. Hayırlı günler. Cengiz Hanlarla Avrupa'ya doğru.